Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hem namaz kılıyor hem de günah işliyorum. Ne yapmalıyım? Değerli kardeşim, namaz İslam'ın en temel ibadetlerinden bir tanesidir. İslam'ın temelini oluşturan bir ibadettir. Kulluğun temelini oluşturan bir ibadettir. Yani kulluğun en önemli göstergesidir. Müslüman'ın günde beş vakit namaz kılması üzerine farzdır. Ve Peygamberimiz namazın niyetini bize defalarca bildirmiştir. Ayetlerde ve hadislerde çokça bildirilmiştir. Namazın nasıl kılınması gerektiğini de bildirmiştir. Güzelce kılınan bir namazın, huşu ile kılınan bir namazın kişiyi günahlardan alıkoyacağı, kötülüklerden uzak tutacağını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmaktadır. Pekala, biz namaz kıldığımız halde, kötülüklerden uzak durmuyorsak, günah işlemeye devam ediyorsak, bu neyi gösterir? Bizim namazı tam istenilen şekilde kılmadığımızı, huşu içerisinde kılmadığımızı ortaya koyuyor. Bu da hem namaz kılmaya ve aynı zamanda da günah işlememize neden oluyor. Oysa sahih yani istenilen, tavsiye edilen şekilde kılınan bir namaz, Kişiyi günahlardan alıkoyar. Bununla birlikte günah işleyip de namaz kılıyorsanız yine ve elinizden geleni yapın, gayret gösterin ama namazı asla terk etmeyin. Şeytan bu yolla sizi kandırabilir, sen zaten günah işliyorsun, ne yüzde namaz kılıyorsun diyerek namazdan uzaklaştırmaya çalışabilir. Günah işleseniz de vazgeçemeseniz de namaz kılmaya devam edin olaki bir gün tövbe eder. Gerçek manada namaz kılarsınız. Namazda huşu çok önemli demiştik. Elinizden gelen gayreti gösterin ve günahlardan da uzaklaşma noktasında gayret olun ve Allah'a da yardım etmesi için dua edin. Ama asla hiçbir zaman namazı tamamen terk etmeyin. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Namazlarımız ahirette yüzümüze çarpılan bir halde olmamalıdır. Yani namazı kılmış olmak için kılmak e, fayda vermez, namazdan istifademiz olmaz ve hatta ahirette yüzümüze bile çarpılabilir. Ama yine de e, Rabbimize dua edip namaz üzere olmalıyız, günahlardan sakınmaya gayret göstermeliyiz. alamin.